Evet yine güzel eser de siz değerli dinleyenlerime armağan olsun. Sizden başka kimseniz yok. Herkes hak ettiği değeri bulur. Umarım seversiniz ve beğenirsiniz. Antep'in elinde bir zalim var. Beni atı yıktı o hayın yar. Bir Gün Olur Devran Döner Elbet Benim Gibi Sende Sürün Yar Antep'in Elinde Bir Hay'n Var Ben Yahtı Yıkçı O Zalim Yar Bir Gün Olur Devran Döner Elbet Benim Gibi Sende Sürün Yar Yanasın yanasın zalım yanasın beni yatsın yıktın sen de yanasın bir gün pişman olup dönersen eğer giden o yıllara çok ağlarsın tövbeler bir daha sevmeyeceğim cananım madalım demeyeceğim şu Kayseri başıma yıkılsa bile Yemin olsun sana geri dönmeyeceğim Vallaha bir daha sevmeyeceğim Cananım, maralım demeyeceğim Şu Kayseri başıma uçuşsa bile Yemin olsun sana geri dönmeyeceğim Yanasın, yanasın, hayrın, yanasın La beni yaktım, yıktım, sen de yanasın Bir gün pişman olup dönersene vallaha giden o yıllara çok ağlarsın Ama Müştü Gönü, Müştü Gönü, Hey bu gelinim, vallahi bu gelinim. Hele bu gelinim, billi bu gelinim ırmaklardan sıçmezken çamurlara düştü gelinim, bataklara düştü gelinim. Senmezdim, vallahi senmezdim, billi sevmezdim Semezdim kız bu kadar güzel olmazsaydın da seni sevmezdim. Seni sevmezdim. Şu genç yaşık yaşın yazık etmezdim. Bir la yazık etmezdim. Yanarsın yanarsın. Zalım yanasın, Ben yaktın yıktın sen de yanasın. Bir gün pişman olup dönersen eğer. Allah'a giden o yıllara çok ağlarsın.